Müzekkin Nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül Arief'in, Eşrefolu Rumi Hazretleri, Tevbe. Ey Aziz kardeş, hakiki müritliğin iki şartını yukarıda anlattım. Üç şartı kaldı. Bunları da anlatayım. Öğren, bunlara göre amelat. Bu üç şarttan biri tevbedir. İkincisi, şeyhe teslimiyettir. Üçüncüsü ise, müridin tecrididir. Tecrid, müridin her neye sahipse, sahip olduğu şeylerin hepsini götürüp şeyhe bırakmasıdır. Müridin, şeyhin muhabbetini ve velayetini gönlünde sağlamlaştırmasıdır. Şeyhin elini tutup teve ederken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutuyormuş gibi inanmasıdır. Sahiden de öyledir. Mürşidi kamilin eli, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli gibidir. Nitekim azizler şöyle demişler: Tevbe ve biatte şeyhin eli, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli gibidir. Şe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Allah'ın elçisidir. Şeyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesidir. Fakat başta tevbe gelir. Tevbe, bütün ibadet ve taatten öncedir. Yapılan ibadet, taat, riyazet ve mücahide Allah'a arz olunduğunda, bunların yüzüne çarpılmasını istemiyorsan, önce tevbe etmen lazım. Tevbe edersen bunlar hem geri çevrilmez hem de kendilerinden fayda görürsün. Akdi Teala Tevbe Suresi 112. ayeti i Kerime'de Tevbe'yi ibadetten önce sikretmiştir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliğe emredip kötülükten alıkoyanlar... Ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Ey aziz! Bu durumda öncelikle tevbe etmen gerekir. Tevbeden sonra diğer şartlara geçebilirsin. Tevben yoksa bu kitapta anlatılanların sana bir faydası olmaz. Tevbe etmekten murat nedir? Önce bunu anlatayım. Sonra da tevbenin şartlarını... Tebeden murat, kötülükleri ve nefsin yaramaz sıfatlarını iyiye döndürmektir. Nefsi emmareye, nefsi levvameye, buradan nefsi mülhimeye ve nefsi mutmainneye erdirmektir. İrici-i hitabına muhatap olacak kabiliyette bir nefsin sahibi olmaktır. Bu ne zaman gerçekleşir? Öncelikle... İhlasla tövbe edilecek, arkasından salih amelle meşgul olunacak, sonra riyazet yapılacak ve zikrullah'a devam edilecek. Bu dört unsura hassasiyet göstermekle nefsi emmare'nin kötü sıfatları iyiye dönecektir. Hakk Hut Suresi 114. ayeti kerimede buna işaret buyurmaktadır. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. İyilikten maksat, yukarıda sayılan dört unsurdur. Bu unsurlara göre hareket edip, bunların gereğini yerine getiren, kötü sıfatların tümünü yok eder. Tevbenin maksadı da budur. Tevbe ile ibadet neye benzer? İbadetlerin hepsi sedefe benzetilirse, tevbe, sedefin içindeki incidir. İçinde inci olmayan, odalar dolusu sedefe sahip olan zarardadır. Zira bu sedeflerin hiçbir kıymeti olmaz. Tevbesiz ibadet de böyledir. Tevbesi olmayan ibadetler, içinde ince olmayan sedefler gibidir. Yüzyıl ömrü olan, ve bu ömrünü ibadetle geçiren kimsenin dahi tevbesiz ibadetleri kabul görmez. Bu ibadetlerin Hak Teâlâ'nın yanında bir sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Tevbesiz kişi bağışlanmaz, cennete giremez, veli olamaz, günahlarından kurtulamaz. Ey aziz! Tevbe etmek hususunda acele etmelisin. Bugün yarın deyip ertelemiyesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İleride tevbe edeceğim diyerek tevbeyi erteleyenler helak oldular. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas da şöyle der. Fakat insan kıyameti yalanlamak ister. Hak ala, Kıyamet Suresi 5. ayeti i Kerime'de şöyle demek istiyor. İnsan günahı önceler, tevbeyi ise erteleyerek gerisine atar. Daha sonra tevbe ederim der. Allah korusun, tembelliği yüzünden kötü fiilleri içindeyken tevbesiz ölür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Her günahından sonra tevbe eden günde yetmiş defa günah işlese de bu günahlar boynunda kalıcı değildir. Hak Teâlâ sana tevbe et, günahlarını affedeceğim diyor. Sense uzak duruyorsun. Kur'an-ı Kerim'deki Şura Suresi 25. ayeti i Kerime'yi duymadın mı? O kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Evet, akıllı olan belki her nefeste tevbe eder. Ansızın ölüm gelir de, Tevbesiz ölürüm diye korkar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Vakit çıkmadan önce namaz kılmakta acele ediniz. Ölüm gelmeden de tevbe etmekte acele ediniz. Evet, ölüm gelmeden tevbe etmekte acele lazımdır. Zira ölümansızın gelebilir. Geldiğinde dilin tutulabilir. Azizim, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her gün yüz defa tevbe istiğfar ederdi. O Sultan, sallallahu aleyhi ve sellem, günde bu kadar tevbe etmişse, bizim günde bin kez tevbe etmemiz az gelecektir. Tevbe konusunda, bundan daha kıymetli ne söylenebilir? Hak Teâlâ, Tevbe ile ilgili Nur Suresi 31. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki, Kurtuluşa eresiniz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hak Teâlâ'nın katında, Tevbe eden günahkar kulun sesinden daha güzel ses yoktur. Zira tevbe eden, bir kez Ya Rabbi dese, arşın üzerinden, buyur ey kulum, sen iste, istediğin sana verilecek. Sen katımda, meleklerim gibisin denir. Tevbe edenlere, ne büyük saadet, ne büyük müjde. Tevbe ile ilgili bir diğer hadisi şerif şudur. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala şöyle buyurur. Ey oğlu, Tevbe ettiğinde tevbeni kabul ederim. Gayret ettiğinde hidayete erdiririm. Dua ettiğinde icabet ederim. Bir şey dilediğinde verir. Şükrettiğinde nimetimi arttırır. Tevekkül ettiğinde her işinde sana yeterli olur. İşlerini bana bıraktığında seni korur ve sana yardım ederim.